Kültür problemimiz ya da kendimiz olma. İstikbal vaat eden sağlam bir cemiyet, onun parçaları mesabesinde olan mazbut fertlerden meydana gelir. Ne var ki bir yönüyle devir de diyeceğimiz bir kısır döngü söz konusu olsa da, Böyle mazbut ve kaliteli fertler de, ancak yine böyle mazbut bir toplumun bünyesinde var olup gelişecektir. Evet, bizim zenginliklerimizle mamur bir çevre, alimi de, cahili de, genci de, yaşlıyı da, köylüyü de, kentliyi de, düşüneni de, havaiyi de her zaman etkileyebilir ve bunlar gözlerini açıp çevreleriyle münasebete geçtikleri andan itibaren, Muhit ve atmosfer, onlara sürekli bir şeyler söyler. Onları sorgular, onlarla diyalog kurar. Varidatı, zenginliği, fakirliği, psikiyik yanı ve fiziki ortamıyla ya onları besler, mamur eder veya duygularını, düşüncelerini yıkar, her şeyi harabeye çevirir. Bir toplum ve onun fertleri üzerinde, Milli ruh atmosferinin bu ölçüdeki müessiriyeti, her zaman bütün buğutlarıyla tam sezilmeyebilir. Ancak şu hususta unutulmamalıdır ki, ister psikolojik alemde, ister fiziki dünyada, önemsiz gibi görünen pek çok detay, tahminlerin üstünde nice ehemmiyetli keşif, teşebbüs ve icatlara kapı aralamıştır. Yerinde, bir kedinin gözünü ayırmadan bir fare deliğini gözetleyip durması, bir vicdanı şahlandırmış. Bir karınca ve arı topluluğunun en mükemmel cumhuriyetlerden daha mükemmel ahengi, Düşünen dimalarda ne ufuklar açmış. Ve fiziki dünyada kim bilir ne önemsiz hadiseler, ne ateşin zekaları harekete geçirmiştir. Arşimet için bir hamam tası, Newton için yere düşen bir elma, Jean için umumi aheng, et Atousi için damda yuvarlanan bir kazan, İbn Heysem için delileri sakinleştiren müzik nameleri, Michelangelo için bir sabah güneşinin sırrı doğuşu, Denis Papin için bir güüm su ve daha başkaları için kim bilir hangi önemsiz hadiseler ne büyük ilhamlara kapılar aralamıştı aslında toplum yapısının sıhhatli ya da arızalı pozitif ya da negatif yanları açısından aklın zahiri nazarında her zaman görülüp hissedilmese de önemli bir tesirinin olduğu muhakkaktır fertler içinde bulundukları toplumun çocuklarıdırlar ve her şeyi onun atmosferinde duyar yaşar ve benimserler bu konuda umumi manada ilim ve irfan sahiplerine, hususi manada da sorumlulara düşen şey, toplumu yanlış şekilde etkileyen ve akla, müşahedeye, tecrübeye, dini düşünceye ters bir kısım yabancı ve zararlı mülahazaların ayıklanmasıdır. Tarihte bu ayıklamanın en büyük kahramanları peygamberler olmuştur. Onlardan sonra ise, ilhamla gerilmiş asfya, kalp ve kafa bütünlüğü içinde bulunan fikir adamları, fizik yanında metafiziye, muhakemenin yanında vicdani seziye, tecrübenin yanında vahi semaviye değer veren ilim adamları gelir. Hazreti Nuh vet suva yagus yeuk nesri sorgulayarak Hazreti İbrahim çevresini saran puta ve putçu düşünceye baş kaldırarak, Hazreti Musa, zulme, istibdada ve insanların sömürülmesine karşı koyarak, Hz. Mesih, tabulaştırılan maddeyi yerden yere vurarak, insanlığın iftihar tablosu, kendinden evvelkilerin uğrunda mücadele verdikleri bütün yanlışlıkların yanında, cehalet, fakr zaruret, ihtilaf ve iftirat gibi, Beşenin yakasını bırakmayan, İçtimai hastalıklarla savaşarak, Ondan da günümüze kadar gelip geçmiş bütün mücedditler ve kamil mürşidler de, Hayatı, Allah'ın emir, irade ve hoşnutluğu çerçevesinde yeniden yorumlayarak, Hep bu ayıklama işini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Evet, kültürün oluşması, devam ettirilmesi için, onun bütün unsurlarıyla toplumun her kesiminde duyulup hissedilmesinin yanında, yabancı ve yozlaştırıcı düşüncelere karşı da ortak bir tepki uyarılmalıdır ki, bir yandan kendi hususiyetlerimizle kendimiz olarak kalırken, diğer yandan da batıl hurafe ya da yabancılaşma girdabına takılmadan geleceğe yürüyebilelim. Değişik kültürlerin birbirlerinden etkilenmeleri bir gerçek. Ama orijinini muhafaza ederek onu bir yerden bir yere taşımak, bir elbise gibi birinin sırtından alıp bir başkasına giydirmek mümkün değildir. Kültür kendi orijinini, biyolojik hususiyetleri itibariyle içinde yetiştiği ortamda koruyabilen, canlılar gibi ancak doğu bağrında geliştiği toplum tarafından hava gibi Teneffüs edile edile, su gibi yudumlana yudumlana, o toplumun hayati bir derinliği haline gelir ve korunmuş olur. Kültür bir yerden bir yere taşındığında, onun bu yeni çevrede var olup gelişmesi için müsait ortam oluşmamışsa ölür. En azından kendi özelliklerini yitirerek melezleşir, anlamsızlaşır ve farklı bir harsa inkılap eder. Bize ait bir ses, bir name, bir çizgi, bir resim, bir stil, bir üslup kendi orijiniyle başkaları tarafından tam temsil edilemeyeceği gibi, başkalarına ait harsi hususiyetleri de aynıyla bizim temessül etmemiz imkansızdır. Evet, bizdeki kültür onca renklediğine rağmen, bize ifade ettiği manaları onlara ifade edemez. Bizde uyardığı heyecanı onlarda uyaramaz. Belli bir tesir icra etse de bunu kendi tabii iyiliği ve fıtriliği içinde icra edemez. Özümsemeden aldığımız başka milletlere ait kültürlerde de aynı olumsuzluklar söz konusudur. Zira kültür, işporta metaı gibi bedeli ödenince alınıp eve götürülecek bir tablo, bir resim, bir plak ya da bir kaset değildir. O, içinde var olup geliştiği çevrenin, bütün zaman ve mekan unsurlarının birleşik noktası olması açısından, bir küldür ve içinde geliştiği çevreye mahsustur. Onu oluşturan ve besleyen bütün elemanları birleştirici bir çerçeveye yerleştirmek için, onu, arkasında bulunan bütün unsurlarla müşterek mütalaa etmek icap eder. Böyle bir mütalaada ilk hatırlayacağımız şey de, onun herhangi bir millete ait ve eski ifadesiyle nev şahsına mahsus belli bir hayat biçimi ve o milleti meydana getiren fertlere has bir davranışlar manzumesi olmasıdır. Hiç şüphesiz böyle bir tahlilde ilk göze çarpan hususta, bir toplumun hayat felsefesiyle davranış biçimi arasındaki tesir ve etkileniştir. Bunlardan ilki ne kadar oturmuş, ve toplumun her ferdine ne kadar mal olmuşsa, ikincisi de o kadar kalıcı ve istikbal vadedici edici bir hal almış demektir. Tıpkı biyolojik varlıklarda olduğu gibi, bütün onu meydana getiren hücrelerin hareketlerini belli çizgide belirler. Belli istikamette hareket eden hücreler de, onu heyet-i umumiyesiyle yarınlara taşıyacak birer eleman vazifesi görürler. Adeta, Karşılıklı sorumluluk çerçevesi içinde cereyan eden bu hareketler manzumesi, iradi varlıklar söz konusu olunca, bir taraftan hiyerarşik bir düzenlenme, diğer taraftan da selim akıl, sağlam müşahede ve vicdani sezişlerle kritik edilme gibi bir sorgulama hamlesi doğurur. Böyle bir süreç, dünüyle bugünüyle oturmuş, akla, düşünceye vahye açık bir toplum için, onun hayat felsefesi, milli üslubu, tarihi karakteriyle ileşmenin en sağlam yoludur. Aksine henüz gelişme sürecini tamamlayamamış, adet, töre, eğlence ya da zevk-ü safadan örülmüş, hatta bazen de tabu haline getirilen folklorik alışkanlıklara gelince, bunlar, aldatan birer kültürsüzlük örneğidir. Evet, emvacı karar diide olmuş yerleşik millet ve medeniyetlerde, toplumun değişik kesimleri itibariyle sürekli alışverişler, tesirler ve tepkiler söz konusudur. Hususiyle de, demokratik mülahazaların bahis mevzu olduğu ortamlarda, toplum piramidinin tepesindekilerle, tabanı oluşturan unsurlar arasında her zaman, ciddi bir tesir ve teessür, etki-tepki söz konusudur. Öyle ki, mektepteki hocadan, kürsüdeki vaize, gazete ve mecmuadaki yazardan, televizyon kamerası karşısındaki yorumcuya, şiiri ile nesli kendini ifade eden edebiyatçıdan, geniş manada bütün varlığı, dar manada kendi çevresindeki eşya ve hareketleri tuvaline taşıyan resama kadar, herkes, hemen her zaman, muhatap kitleleri açısından böyle bir tesir ve teessürün insiyakıyla hareket ederler. Veren ve üreten manasına, yukarıdakiler, çevrelerine sürekli sinyaller göndererek muhataplarını uyarır. Onları motivasyona hazırlar ve onların içindeki istidatları, Meslek ve sanat telakkilerinin ufkuna yönlendirerek, verici ve üreticilerin sayılarını artırırlar. Öyle ki, her gün biraz daha sayıları azalan alıcıları da, birer ufuk insanı haline getirirler. Veren ve üretenler üretip verirken, alanlar da yukarıdan gelen her şeyi sorgular, onların yanlışlarına veya kendilerinin yanlış gördüklerine karşı çıkar, ve zirvedekileri sürekli alternatif çözümlere zorlarlar. Böylece, bize ait her şey tefsik edilir. Şöyle veya böyle her üslup bozukluğu süzgeçten geçirilir. Ve her yanlış davranış da sorgulanarak, ayıklanmaya tabi tutulur. İşte böyle bir mütekabiliyet de, ancak kültür gibi ortak bir mirasın, toplumun bütün katmanlarınca paylaşılması sayesinde mümkün olabilir. Evet, bir millet değişik kesimleriyle, insanlığın iftihar tablosunun ifadeleri çerçevesinde bünyanı marsus gibi olur ve sımsıkı birbiriyle kenetlenirse, kenetlenip güç ve enerjisini sadece iç bünyesinin varlığı ve ahengi adına kullanabilirse, onun için dağlar tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hale gelir ki artık o milletin devletler arası dengede muvazene unsuru olmaya yürümesi ahvali adiyeden demektir. Ne var ki böyle içtimâiyi bir rabıtanın hem de bu ölçüde müessiriyetiyle var olması da yine kendi çerçevesiyle yerli yerine oturmuş ve her kesim tarafından yaşanarak millet tabiatının bir yanı haline gelmiş milli kültüre bağlıdır. Ahlaki değerler üzerine kurulmuş, onları soluklayıp onlarla beslenen, dinin yenilmez gücüne dayanıp, onun sayesinde her türlü yabancılaşmayı aşabilen, sanat telakkimize arka çıkıp, her yerde ona emin bir barınak olan bir kültür. Aksine çerçevesi iyi belirlenememiş, ve bütün bir toplumun referansını alamamış bir kültürün zenginleşip bütün bir milleti kucaklaması bir yana, böyle bir durumda kültür, mimar ve çırakları arasında her zaman bir zıtlaşma ve birbirini yıpratma vesilesi haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bazen böyle bir zıtlaşma hususiyle de ahlak ve sanat konusunda tamiri imkansız yaralar da açabilir. Zaman zaman ahlaki bir konuda ifrat ve aşırı titizlik, duygu ve düşünceleri tesiri altına alıp, ferdi ve toplumu mankurtlaştıracağı gibi, bazen de bediiyatta kuralsızlık ve la-ahlakiliğe kapı aralayabilir ve her şeyi anarşi ve müstehcenlikle kirletebilir. Aslında kültür hadisesi düşünülürken, Henüz ruhi fonksiyonları itibarıyla disipline olamamış bazı çevrelerin hayatına göre zevk, sefa ve eğlenceye ortam hazırlama yerine onlarda bugünkü ve yarınki problemleri göğüsleyebilecek aktiviteyi artırma, onları daha muhtevalı düşündürerek iyiyi, güzeli, doğruyu seçebilme yeteneğine ulaştırma esas alınmalıdır. Böylece bilginin desteğini sağlamanın yanında genel ortamın Cebri-i yönlendirmesinin avantajları ve umumi gidişatın da insiyaklarıyla, daha yararlı ve isabetli tercihlerde bulunma imkanı doğacaktır. İşte böyle, biraz kurallara bağlılık. Biraz da içtimai yapının cebri-i yönlendirmesi sayesinde, ahlâkîlik, ilmîlik ve bedîîyâtın birleşik noktası, hayat üslubumuzun besleyicisi, hareket ve hamlelerimizin dinamosu haline gelecek ve bize her zaman iyilik, güzellik ve doğruluk adına ayrı bir zaferin lezzetini tattıracaktır. Ayrıca burada ahlak, iman ve sanat telakkisi ve güzellik anlayışının nasıl yorumlanacağı ve nasıl anlaşılacağı da önemlidir. Ahlakı bir kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek, imanı Aklı, müşahedeyi hissi ve vicdanı hesaba katmadan körü körüne bir inanma şeklinde anlamak, estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle yorumlamak, sanatı şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek, güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma ve belli bir kesinin fantezisi haline getirme demektir. Kendi kültürümüzde yeniden dirilişimiz, imanla şahlanmış gönüllerleri, düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, sanat telakkisiyle varlık ve hadiseleri kucaklayan ve ince tahassüsleri, tefahhuslarıyla bize bulunduğumuz ufukların ötesinde yeni cevherengahlar belirleyecek dehalar beklemekte. Güzellikte pek çok estetik hayranının yeni ufuklara açılması ve yeni yorumları, bedi'iyatta mahir sanatkarlar ve gayretli çırakların takdire şayan himmetleri, musikimizin ruhunu bulma çabalarıyla çırpınan, seslerin ruhumuzdaki namelere dönüşen anlamlı besteleri ve zengin repertuarları, edebiyatın zevkini teşemmüm etmeye başlamış, usta şairlerin ve dil aşığı nasirlerin taklitleri aşma istikametindeki cehdleri, bize kendimiz olma yolunda sadık bir fecrin emareleri gibi geliyor. Gördüğümüz ışıklar yalancı birer fecir şuası olsa da, arkadan gelenin fecr sadık olacağında şüphe edilmemelidir. Bu çizgide hareket edildiği takdirde, yerli yerine oturmuş milli harsımız, Ruh ve mana köklerimiz, karakter ve muhtevamız, zamanı gelince evrensel kültürün de olmazsa olmaz bir parçası haline gelecektir. Aksine bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başkalarının kültür kaynaklarıyla beslenmeye devam eder ve inşa düşüncesinde taklide takılıp kalırsak, ne şiirde, ne musikide, ne resimde, ne bedîyatın başka dallarında vesayetten kurtulamaz, ve milletçe hep yedilmekte kalırız. Böyle bir durumdaysa kendimiz olarak varlığımızı sürdürmemiz mümkün olamayacağı gibi, üretici ve verici olma seviyesini yakalamamız imkansızdır. Evet, şimdilerde olsun, eğer acele edip kendi kültür formatlarımızı genç nesillere empoze etmez, empoze ettiğimiz şeyleri de bir an evvel hayata geçirmezsek, bizden sonra gelenleri de kendi mahkus kaderimizi yaşamaya mahkum etmiş oluruz. Onun için başta kültür dünyamızın fikir mimarları olmak üzere, bu konuda söz sahibi herkes ciddi bir seferberlik ruhuyla harekete geçmeli ve ülkeyi bir baştan bir başa kendi milli kültürümüzün şantiyesi, bir an evvel kendi hayat felsefimizin mektebi, kendi mantık ve muhakemimizin tahlil ve terkip laboratuvarı haline getirmelidirler. Getirmelidirler ki kendimiz olarak kalmanın yolu da yine kendimiz olarak dirilmeden geçer.